Bismillahirrahmanirrahim. Min şururi enfusina ve min seyyiat a'malina. la abduhu ve Muhterem kardeşlerim, bu hafta ben günahların sebep olduğu, götürdüğü, zarar verdiği ameller üzerine bir sohbet yapacaktım ama bazı gelişmelerden dolayı dinde kardeşlik, yumuşaklık, hoşgörü, malın paylaşımı, vakitin paylaşımı, varlığın paylaşımı, sevginin paylaşımı üzerine sohbet yapmaya karar verdim. Çünkü dinde kardeşlik kavramı, sevgi kavramı oturmadan, bu yerleşmeden, bu temel kurulmadan Hiçbir şekilde Allah'ın dinine sağlıklı hizmet yapabilme imkanımız yok. Çünkü bu mihenk taşı, bu temel. Onun için kim, nasıl birini sırdaş, arkadaş, dost edindiğine çok iyi baksın. İnsan insandan o kadar etkileniyor ki, bugün bir arkadaş yine böyle bir espri olarak buna değindi, diyor ki, bir yerden gelen arkadaşlarımız diyor, beyaz elbise ve beyaz takke takmışlar. Bir yerden gelen arkadaşlarımız şal var giymiş pantolon şey gömleğin üzerine. Yani insan insandan bu kadar etkileniyor. Onun için biz, bizler de aranan şartlar eşine karşı sabırlı, komşusuna karşı sabırlı, kardeşlerine karşı sabırlı, arkadaşlarına karşı sabırlı. Evlatlarına karşı sabırlı Örnek bir insanda aranılacak şartlar Örnek bir kardeşte aranılacak şartlar Ve sevgisini söyleyen Birbirimizi sevdiğimizi söylediğimiz Lisanen bunu söylediğimizde Uygulamada bu sevgi var mı yok mu Yoksa laf olsun diye mi Biz tevhid ehlidir kardeşimizi seviyoruz Sevmek zorundayız bu laftan ibaret de mi yoksa uygulamada gerçekten bu sevgi var mı? Bunların üzerine yoğunlaşacağım inşallah. Evet, sabırlı bir lider olacak herkes. Sabırlı komşu olacak, sabırlı eş olacak, sabırlı baba olacak, sabırlı komşu olacak, sabırlı işçi olacak, sabırlı çalışan olacak, çalıştıran olacak. İki, Şefkatli koca olacak, şefkatli baba olacak, şefkatli komşu olacak, şefkatli kardeş olacak. 3- Doğru olacak. 4- İyi geçinen, iyi davranan, iyi huylu olacak. 5- Tevazu sahibi olacak, alçak gönüllü olacak. 6- Sözünün işine, işinin de sözüne uygun olacak. Evet, bu şartlar bulunmayan bir insan muhakkak bir yerde maraz çıkaracaktır. Yani bir yerde mevcut bulunduğu toplum ve arkadaşlarına sorun çıkaracaktır. Demek ki da aranan şartlar, Müslüman kardeşliğinde aranan şartlar sabırlı olacak, şefkatli olacak, merhametli olacak, doğru olacak, iyi geçinen, iyi davranan olacak, tevazu sahibi olacak, alçak gönüllü olacak, sözü işine, işi de sözüne uygun olacak. Şimdi her Müslüman Allah rızası için kendi nefsini koysun ortaya. Ben eşime karşı ne kadar sabırlıyım? Komşularıma karşı ne kadar sabırlıyım? İşime karşı ne kadar sabırlıyım? Belalara karşı ne kadar sabırlıyım? İbni Kayın rahimullah bahsettiği üzere 21 tane sabır türü var. Ne kadar sabırlıyım? Kardeşlerine karşı ne kadar sabırlıyım? Yanlış anlaşıldığında ne kadar sabırlıyım? Yanlış konuşulduğunda ne kadar sabırlıyım? Hakaret edildiğinde ne kadar sabırlıyım? Hizmetlerimin karşılığı görülmediğinde ne kadar sabırlıyım Eve yükle geldiğinde hanım yüzüme bakmadığında ne kadar sabırlıyım Herkes kendini böyle bir ölçmeli Eğer bunu oturtturamazsak bu kural ve kaideleri bu temeli yerleştiremezsek Bir araya gelmemiz bizim için meşakate sebep olur Ne kadar merhametliyim Evet kardeşlerime karşı, eşime karşı, komşularıma karşı, çalıştığım patronuma veya çalıştırdığım işçime karşı ne kadar şefkatliyim. Bu şefkatı, sabırı, doğruluğu, iyi geçinmeyi, iyi davranmayı, güzel huyluluğu, tevazu ve alçak gönüllülüğü bir arada oturtturamazsak, bunları tam yerli yerince anlayamazsak, yaşayamasak, bir toplulukla, Birkaç gün beraber bulunduğumuzda asıl olan kimliğimizi ortaya koyarız. Birkaç saat belki saklarız ama bu kural ve kaideleri bir arada toplayamasak, bunları fıtratımızı bozulmuş fıtratımızı düzeltmesek, bir toplulukla bir arada yaşarsak birkaç günden sonra asıl yüzümüzü, asıl kimliğimizi ortaya koyarız. Çok sabırlı gördüğün bir babaya bakarsın, kenarda evladını dövüyor. Çok sabırlı gördüğün bir insana bakarsın, sabırlı zannettiğin insana bakarsın, birkaç zaman beraber olduğunda senin için olmadık hakaretleri, cedelleşmeyi, tartışmayı öngörüyor. Onun için Müslüman önce bunları oturtturmalı. Bir başkasının huyunu, suyunu, ahlakını, amelini değiştirme yerine, güzelleştirme yerine, Öncelikle insan kendindeki bu sorunları çözmelidir. Bizim için belanın nereden geldiğini, niye geldiğini anlamalıyız, düşünmeliyiz. Ben şimdi aracımı sattım, tam ihtiyaç olan bir zamanda araçsız kaldım. Bugün bir mevzuyu okuyup araştırırken herhalde dedim bu sohbetleri aksattığımdan dolayı Allah bela verdi. Al bakalım git köyüne. Onun için her şeyden bir hayır çıkarmamız lazım kendimize. İlla birini suçlamamamız gerekiyor. Onun için bugünkü sohbetimizin ana odağı olarak Müslüman kardeşleriyle sabır örneğini nasıl göstermeli? onu sevdiğini nasıl göstermeli? Ya vallahi tevhid eylesin ben seni seviyorum. Şimdi Subhane ve Taala'yı sevmek itaatle mümkün. Allah'ı sevdiğini iddia edenler Resuluna itaat etsin ki Allah da onları sevsin. Peki müminin mümini sevmesi kuru bir kelimeden ibaret mi? Yoksa uygulamada bunun içi doldurulan bir şey mi? Bunun üzerine yoğunlaşacağız inşallah. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki benim için birbirini sevenler peygamberler şehitlerin gıpta ettiği Nurdan minderler de oturacaklar Tirmizi. Hatta Allah için birbirini sevenler bundan daha yüksek, daha tatlı makamlarda verilecektir. Çünkü Ebu Hürer radıyallahu an, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam başka bir köyde bulunan bir din kardeşini ziyarete gitti. Allah onun yoluna bir melek çıkardı. Bizden önceki ümmetlerde zaman zaman melekler inip, Geçmiş ümmetlerden insanlarla konuşurlardı. Çünkü onlarda kitapları korunma gibi bir mucize olmadığından dolayı bu tür şeyler olurdu. Allah onun yoluna bir melek dikti ve melek ona gelerek nereye gidiyorsun? Ben falan yerdeki din kardeşimi ziyaret etmeye gidiyorum. Şu köydeki din kardeşimi ziyaret etmeye gidiyorum. Evet müellif burada diyor ki din kardeşini sevmek Ziyaretle mümkündür. Ömründe ziyaret etmiyor, arayıp sormuyor, gidip gelmiyor. Vallahi ben seni seviyorum. Seviyorsan ziyaret et. Vallahi şuradaki din kardeşimi sadece Allah rızası için seviyorum ve onu ziyaret etmeye gidiyorum. Bakın hadislerin içerisindeki bize verdikle verdiği mesajları yakalamamız gerekiyor. Evet sevgi ziyaretleşme ile mümkünmüş bu hadiste. Ve melek ona sordu senin onda elde etmek istediğin bir şey var mı? O adam da hayır sadece Allah rızası için ziyaret ediyorum. Muhakkak ki nebilerin ve şehitlerin gıpta ettiği nurdan minderler vardır. O gün Rabbinin huzuruna da size davet vardır diyor. Kişi sevdiğiledir Allah da seni sevsin diye melek ona dua etti diyor. Evet sevgi eşittir neymiş? Ziyaret. Ben hocamı çok seviyorum. Ama her yerde konuşuyorum. Ziyareti de önemli değil. Ben şu kardeşimi çok seviyorum. Ama hiç ziyaret etmiyorum. Sahabe birbirlerini ziyaret konusunda bir vakit namaz. Vaktinde görmezlerse bir araya gelmezlerse onları mutlaka araştırıp sorarlardı. Kölelerinden Komşularından, yakınlarından daha da olmasa fiilen giderek onları arayıp sorarlardı. Evet sevginin örneği bu. Ebu Davut rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar sevgi ve kardeşlik toplumunun nasıl bina edileceğini bizzat göstererek Ey Muaz! Vallahi hiç şüphesiz ben seni seviyorum. Sonra da sana nasihat ediyorum. Evet hadiste ikinci mesaj sevgi nasihatla mümkün ben seni seviyorum günün üç saati bir araya geldik bizim köydeki ağaçtan tarladan taştan kayadan arabadan bahsettik kardeşinde gördüğün dünyada başına belayı gerektiren ahirette azabı gerektiren evlatlarından malından hayrı bereketi kaldıran bir tehlikeyi görüyorsun. O kardeşin için gözyaşı döküp ona nasihat etmiyorsun. Nasıl sevgi? Kardeşine nasihat etmek sevginin ispatıdır. Ey Muaz! Vallahi hiç şüphesiz ki seni seviyorum ve sana nasihat ediyorum. Aman ya kırılıp darılmasın. Hazır geliyor, ziyaret ediyor. boş ver Böyle gitsin bakalım. Bu sevgi olmaz muhterem kardeşlerim. Ses çıkarmamak sevgi olmaz. Kardeşini seviyorsan Gördüğün o tehlikeyi haber vermelisin. Sahtekar dolandırıcı birisine bir borç para verirken aman kardeşim sakın verme. Bu adam senin paranı yer derken amellerinde, ahlakında, yaşantısında gördüğün iflazına sebep olacak şeyden kardeşini niye uyarmıyorsun? Uyardığın zaman güzellikle, ahlaklı bir şekilde baştan saydığım yedi kural içerisinde uyardığın zaman... O kardeşin kalbi seni sever diyor. O anda kırılıp darılsa bile bir süre sonra Allah onun kalbine senin sevgini koyar. Onun için sevgi nasihatla mümkün. Ben bu kardeşimi çok seviyorum ama hiç nasihat etmiyorum. Sadece kuru bir kelime bu. Ey Muaz vallahi hiç şüphesiz ki ben seni seviyorum sonra sana nasihat ediyorum. Üç kez tekrarlıyor. Her namazın arkasından Bakın nasihatına her namazın peşinden Allah'ım bana zikirde şükürde ibadetin için yardım et diye dua et diyor. Bırakın sen kardeşinin günahlarından arındırmak için nasihatı hayır ve fazilete ulaşması için de nasihat. Sen gördüğün imanını artırdığı Allah korkusunu artırdığı kalbini yumuşattığı bir şeyi gördüğünde o kardeşine Günahlarından da ziyade imanını artırmak için nasihat etmek gerekiyor. Günün birkaç saati bir arada olup da kardeşine nasihat etmeyen, kardeşinle müşterek imanını artıracak şeylerin peşine düşmeyen kişi, o kardeşini sevdiğini iddia etmesin muhtemelen kardeşlerim. Bu ayrıntı çıkardığım cümleler bilgine ait cümleler değil. Ey Muaz, seni seviyorum Allah için sana nasihat ediyorum diyor bakın. Birinci, birinci hadiste de ey adam nere gidiyorsun? Falan köydeki kardeşimi seviyorum ve onu ziyarete gidiyorum. Ziyaret sevmenin ispatı. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, nasihat etmek sevmenin ispatı. Sevgi tevhidin hatırı var. Biz bunları sevmek zorundayız, seviyoruz. Böyle bir kuru kelimeden ibaret değil. Sevgi kelimesinin içi doludur. İmam Malik muvattasında İbrahim radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Dimash ve Şam mescidine girdim. Bir de baktım ki orada güzel yüzlü, güler yüzlü insanlar etrafında toplanmış, ona sorular sorup nasihatler alan bir genç gördüm. İnsanların kalabalığından dolayı ona yaklaşamadım. Bir sonraki gün insanlardan ve o güler yüzlü güzel yüzlü adamdan önce gelmeye mescitte karar verdim. Va varıp gittiğimde vallahi yine benden önce gelmişti. Ona yaklaşıp selam verdim. İşte namazını namaz kılıyordu. Namazı bitirdikten sonra yaklaşıp selam verdim. Ben ona vallahi ben seni seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun dedi. Yine burada demek ki sevgi sadece Allah için olmuyor. Onun yanında şeref kazanmak için sevgi oluyor. Malından faydalanmak için sevgi oluyor. İzzet ve ikramından faydalanmak için sevgi oluyor. Onunla beraber bir toplulukta kabul görmek için sevgi oluyor. Oluyor, oluyor da oluyor. Allah için mi? Evet, vallahi Allah için seviyorum. Allah için mi yine? Allah için. Allah için mi? Allah için dedi. Ben yine... Allah için dedim bunun üzerine kuşağımı tutup beni kendine doğru çekti. Ve Resulullah şöyle buyururken işittim. allah Teala buyurdu ki benim için birbirini sevenlere, benim için oturup kalkanlara, benim için ziyaretleşenlere ve benim için sadaka verenlere benim onları affetmem üzerime vaciptir. Sevgi neymiş? Ziyaretleşmek. Oturup kalkmak, davet etmek, davetini kabul etmekmiş. Sevgi buymuş muhterem kardeşlerim. Kuru kuruya seviyorum, kardeşim davet etti. 4 metre kumaş fazla yapayım diye kardeşimin davetine icabet etmedim. Ziyaret etti, tezgahım 10 dakika durmasın diye kardeşimle ilgilenmedim. E ne kadar sevgi, tezgahın üzerindeki kumaş kadar sevgisi yok mu o kardeşin? Veya gittiğim yere alıp götüremedim. Yardım edebileceğim haldeyken yardım edemedim. Onun için ne diyor? Birbirileriyle oturup kalkanlara, ziyaretleşenlere, birbirine benim rızam için sadaka verenlere, benim üzerime onları affetmek vacip oldu. Evet. Müslüman, Müslümanları Allah için sever, bütün menfaatlerden arınarak, Sadece onun rızası için severse, kalpler yumuşar, gönüller genişler, birbirleri için çok zor ve sıkıntılı şeylere bile sabır gösterirler. Resul-i Ekrem başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Müslüman cennete girmesi için gerekli imanın şartlarından biri şart olduğunu açıklamış. Ebu Örere radıyallahu an şöyle demiştir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Bakınız sevgi eşittir imanla alakalı. Birbirlerinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız birbirinizi sevdiğiniz bir şeyi göstereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Birbirinizin davetine icabet ediniz. Yemeğinizi salihlere idiriniz. Allah'ın kendisine verdiği terbiyeden aldığı ile görüşüe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğüslerindeki kin, nefret, buz, adavet Gazap bu şiddeti ortadan kaldırmak için Allah için sevmeyi, Allah için oturup kalkmayı, Allah için ziyaretleşmeyi şeytan aleyhi ismini değiştirerek dilimizdeki güzel bu vecibeyi farklı yerlere çekmiş. Ya arkadaş senin başka işin gücün yok mu ya bir oraya bir buraya. Bu insan nereye gidiyor? İmanını artırmak için bir kardeşine mi gidiyor yoksa facir fasık bidat ehline mi gidip onlarla gününü geçiriyor. Eğer mümin birine gidip imanını artırıyor gittiği kişinin de imanını artırıyor bu arada da mağdur etmeyeceği yerleri mağdur etmiyorsa bunun ismi İslam'da Allah için ziyaretleşme Allah için bir arada oturup kalkma. Belki şu sohbetlerimiz olmasa birbirlerimizi aylarca ziyaret etmeyeceğiz muhterem kardeşlerim. Birbirimizle oturup kalkmayacağız. Onun için bazı şeylerin kıymetini bilmek lazım. Evet. Mümin o mümindir ki dini yaşarken dinin emir ve yasaklarına sarılırken Ufak tefek meselelerden küsmez, darılmaz ve kardeşiyle ilişkisini kesmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, birinin işleyeceği ilk hatadan ayrılığı ayrılığı ayrılan iki kimse Allah için veya İslam için bir arada birbirini seven insan değillerdir. Sahih Buhari'nin Edeb-ül Müfredde. Demek ki iki Müslüman İşler bayağı güzel yolunda gidiyor. Ama biri birelerine karşı yaptıkları hatadan kusurdan dolayı yolları ayrılıyorsa muhterem kardeşlerim demek ki o güne kadar ne yapmamışlar birbirini Allah için sevmemişler. Birinin işleyeceği ilk hatadan dolayı ayrıldılarsa ayrılılarsa bunlar Allah için İslam için birbirlerini daha önceden ne yapmamışlar? sevmemişler Buhari'den Müslüman kardeşine 3 günden fazla terk etmesi helal olmaz bir araya geldiklerinde yüz çevirmesi helal olmaz sizden biriniz Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durmasın ve onlar derler ki Rabbimiz iman eden kardeşlerimize karşı kalbimizde bir kin bırakma Muhterem kardeşlerim, kinin yeri neresiymiş? Kalp. Onlar derler ki Rabbimiz iman eden kardeşlerimize kalbimizde bir kin bırakma. K kinin yeri kalp. Eğer kalpte kin olursa kin duyduğu o kişiye karşı adaletli olması mümkün değil. Sevmesi mümkün değil. Malının elinden alındığında zarar gördüğünde onun için üzülüp kederlenmesi mümkün değil. Çünkü kin var. Kalp tek başına bir tane. Kin olduğu yerde sevgi, muhabbet, adalet, şefkat olması mümkün değildir. Onun için diyor ayeti kerimede o müminler Rablerine yönerirler, secdeye kapanırlar ve dua ederler. Rabbimiz o iman edenlere karşı kalbimizde... Hiçbir kin bırakma. Bazen zaman zaman bir kardeşimize kinlenebiliriz. Bu kinleme, kinlenmemizin sebebi kardeşimizdeki bazı olumsuzlukları gösterebiliriz. Şeytan hemen girer bize ya şunu şunu yaptı sen boşuna mı kin duyuyorsun? Ama hemen o müminler Rabbimiz iman eden kardeşlerimize karşı kalbimizde kin bırakma. Çünkü kin olduğu an Gıybetini edeceksin diyor İbn Kayyim. Kin var. Onu bir yerde harcaman lazım. Malının elinden alınması için cehat edeceksin. Haset edeceksin. Adaletsiz davranacaksın. Bu da seni cehennem ateşine sürükleyen bir davranış olur diyor. Onun için şeytan bize böyle bir vesvese verdiği an Rabbimize yöneleceğiz. Ona sığınacağız. Ona dayanacağız. Kalbimizdeki o kini en fazla üç gün içerisinde ne yapacağız? Atmaya çalışacağız muhterem kardeşlerim. Bu istersen fiziki olarak bizim yakınımızda bir kardeşimiz olsun. istersen uzağımızda olsun. Sevmediğimiz bir tevhideli kardeşimiz dahi olsa kalbimizde ona kin, nefret, buz besleme hakkına sahip değiliz. Bunu yaparsak bizi cehennem ateşine sürükleyen bir davranış olur. Bundan dolayı Elbette ki bazı insanlar bazı insanlara fıtraten daha yakındır, zaman olarak daha yakındır, coğrafi olarak daha yakındırlar, daha çok zaman geçirebilirler ama uzakta olan belli şeylerden dolayı sevmeyen kişiye karşı bile kin, nefret, buz, adavet beslemesi İslam'da caiz değildir. Bunu hemen kalbinden çıkarması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Pazartesi ve perşembe günü cennetin kapıları açılır. Evet cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günü açılır. Allah'a şirk koşmayan bütün müminlerin günahları mağfiret edilir. Tevbe ederler, sadaka verirler, gece namazı kılarlar, belalara sabrederler, musibetlere sabrederler, hastalığa sabrederler. Bunların bu davranışları onların günahlarının mağfiret edilmesine sebep olur. Ancak iki kişinin günahı bağışlanmaz diyor. Allah'a arz edilmez onların amelleri. Onlar kimlerdir? Onlar birbirlerine küs olan Müslümanlardır diyor. Demek ki bu küslüğümüz fiilen giderilmeli. Yok ya ben ona küs değilim ki diyor. İki küs insana konuş. Yok ya ben küs değilim ki diyor. Peki gidip aradın mı? Yok. Selam verdin mi? Yok. Sarıldın mı? Yok. Musafa yaptın mı? Yok arayıp halini hatırını sordun mu yok e nasıl küslük kalkmış ortada o sana yaptı mı yok e nasıl kalkmış küslük onun için muhterem kardeşlerim dilde değil fiile fiiliyatta bu uygulanmalı uygulamaya dökmeliyiz bu sevgiyi bu kardeşliği Müslüman Müslüman kardeşlerine yumuşak hoşgörülü geniş olmalı. Öfkelerini yenenler, insanların kusurlarını affedenler, Allah için bağışlayanlar işte bu övgüye değer bir davranıştır. Ali İmran 234. Öfkelerini yenenler, insanların kusurlarını affedenler. Demek ki insanlar kusur edecekler, hata yapacaklar, yanlış yapacaklar. Bu hata, bu kusur, bu yanlış biz de aynı misillemesini yaparsak 100 kiloluk kusur 200 kilo olacak. 200 kiloluk kusur 400 kilo olacak. Onun için onlar öfkelerini yenerler. insanların kusurlarını affederler, bağışlarlar. İşte bu övgüye değer bir haldir, davranıştır. Bakın Allah tarafından övülmek, övgüye değer, övgüye şeyan bir şey yapmak istiyorsak ve Müslüman kardeşimizi, sevdiğimizi söylüyorsak ne yapmalıymışız kardeşlerim? Kusurları bağışlamalıymışız. Affetmeliymişiz. Onun kusurunu az görmeliymişiz. Hafif görmeliymişiz. Tarafkilleri yapmamalıymışız. Ya yakın olsun, uzak olsun. Burada olsun, olmasın. Adaletli, şefkatli, merhametli, affedici olan, geniş omuzlu olan. Her kim diyor kalbinde Müslümanlardan kini çıkarır. Nefreti çıkarırsa, affetmesi onun kalbine ilaç gibi gelir. Onun imanını artırır ve onu yüce bir makama çıkarır. Her kimde kalbinden kini, nefreti, öfkeyi çıkarmadan affetmeye gayret ederse, kalbi hüzün ve keder içinde kalır. Onun için muhterem kardeşlerim, daha kalbimize gelen, o kinden, o nefretten hemen arınmalıyız. Rabbimize sığınmalıyız. Tartışmış olabiliriz, münazara etmiş olabiliriz, haklı olabiliriz. Yüzde doksana haklı olabiliriz. Onun yüzde onluk, senin yüzde onluk haksızlığını görmezden gelip diğer kardeşinin o hatalarından dolayı kalbinde kin, nefret, buz oluşturmamak gerekiyor. Çünkü bu ayrıca da affetmeye engel olan büyük bir davranış oluyor. Eğer kalbimizden kini çıkaramazsak affedemiyoruz. Affedemeyince de Allah'ın değil mahlukatın övgüsünü almaya gayret edeceğiz. Muhterem kardeşlerim. Fıtratımızda bir övgü alma var. Yüce yaratıcının bütün kainatı sağ kabzesinin içinde toplayan Allah'ın övgüsünü almaktan uzak durursak bu sefer mahlukatın övgüsünü almak için gayret sarf ederiz. Kalbimiz buraya kayar muhterem kardeşlerim. Affeden kulun Allah şerefini yüceltir. Başka bir şey Allah için hiç kimse alçak gönüllülük yapmamıştır ki Allah onun mertebesini yükseltmemiş olsun. Her kim Allah için affeder, alçak gönüllülük yapar, insanların kusurlarını görmezden gelir. Onları Allah için arındırmak niyetiyle iyiliği emredip kötülükten sakındırırsa bu kul Allah'ın katında meleklerin yanında ve insanların içerisinde yüce bir makama, yüce bir şerefe gelir. Ona buz edenler buzlarında kendi kalplerinde kalırlar. Ona kim güdenler kinlerini ona yansıtamazlar. Allah onu Korur ve muhafaza eder. Muhterem kardeşlerim, şeref, izzet, övgü istiyorsak Allah için affetmeli, Allah için bağışlamalı, Allah için kusurları görmemeliyiz. Büyük ilim ehli alimler kendileri işkence gördüğü halde, kolları, bacakları kırıldığı halde ki tarihte örnekleri çoktur, ilim ehlinin menkıbelerini okumuşuzdur. İki kolunu kırmışlar hapse atmışlar. Rabbim bu senin bana takdir ettiğin bir şeydir. Bundan dolayı bunu yapanlara kin ve nefret duymuyorum. Sen istemeseydin asla bu zararı bana dokunduramazlardı diyor. Nedense muhterem kardeşlerim bizim için sıkıntıya sebep olacak olan şeylerde hep mahlukatı ararız. Bu yaptı bu. Ya Rabbim bunu dilemişti Allah bunu takdir etmişti. Rabbim Le levh-i Mahfuz'da bunu yazmıştı. Bu kulda vesile oldu yazık buna bundan dolayı günaha girdi diye hiç bakmıyoruz. Yani yaratıcı nazarıyla olaya hiç bakmıyoruz. Hep mahlukat gözüyle. Ya bu yaptı bak bunu yapmasaydı bunu yapmazdım. Bu bakmasaydı elimi sıkıştırmazdım. Bu gelmeseydi 10 bin lira daha fazla kazanırdım. Ya bu kalbimi sıkıntıya soktu. Niye Rabb'inin sana bunu zaten ezeli ilmiyle takdir etmişti. Bu da vesile oldu demiyorsun. Ve o vesile olup da günah kazandı diye üzülüp kederlenmiyorsun. Mümin müminlere karşı kalbi yumuşak, gözleri güleç, yüzü güleç, yumuşaklı olur. Onlar müminleri gördüler mi? Onlara tevesüm ederler, gülerler. Evet. Mümini sevmenin diğer bir alemeti de tevessüm etmek güler yüzle karşılamakmış muhterem kardeşlerim. Kardeşinizi güler yüzle karşılayın. İyiliği bile bile küçümsemeyin. Subhanallah. Rabbimiz mümin kardeşine tevessüm etmeni güler yüzle karşılamanı iyilik diyor. Sakın iyiliği küçümsemeyin diyor. Bunu da sakın küçümsemeyin. Muhterem kardeşlerim Dilimizle seviyoruz dediğimiz kardeşlerimizi gördüğümüzde Allah aşkına kalbimiz mi sıkışıyor, yüzümüz mü gülüyor? Kendimizi kontrol edelim, o kardeşimizi sevip sevmediğimizi ondan sonra söyleyelim. Ya ben seni çok seviyorum ama gördüğüm zaman kalbim kararıyor, yüzüm asılıyor. E nasıl sevgi muhterem kardeşlerim? Yani bu sevgi kelimesi içi boş, kuru bir kelime mi Allah aşkına? Neden tevessüm yok? Tevessümün akabinde çok meşaket sahibi olabilirsin. Bu tevessüm senin bir iki dakikanı alır. Kardeşim kusura bakma. Senden önce şu mevzu vardı. Ben bunu bir bitireyim. Şu kadar sürer. Zamanın varsa bekle. Yoksa sana şunu şunu izzet ikram edeyim. Şu işimi yapmaya devam edeyim. Yani bir tevessümü çok görüyoruz ve o kardeşimizi sevdiğimizi söylüyoruz. Allah aşkına bu sevgi cümlemizde ne kadar isabetliyiz. Ali radıyallahu an rivayet ettiği hadiste iki Müslüman bir araya gelir ve birbirinin hatırını sorarlarsa Allah onların en güler yüzlüsünü bağışlar buyurdu. İki Müslüman bir araya gelir. Bakınız bağışlanmak için de küfre girmek için de çok basit şeyler var muhterem kardeşlerim. İki Müslüman bir araya gelir. Biri diğerine daha çok sevgi, sempati gösterir, güler yüzlü davranırsa Allah onu bağışlar, azat eder. Günahlarını mahfiret eder, subhanallah. Bakın muhterem kardeşlerim, bağışlanmak için illa falan yere gidip kılıç çekmeye gerek yok. Malının hepsini bağışlamana gerek yok. Buna belki nefsini kaldırmayabilir. Bir mümini görmen, ondan daha fazla güler yüzlü, sevecen, şefkatli davranman bağışlanmana sebep oluyor. Öfkenden, kininden bir mümine münafık, kafir demende kafir olmana sebep oluyor. Bakınız, bağışlanmak içinde, küfre düşmen içinde, münafık vasfı taşıman içinde çok basit sebepler var. Onun için mümin her zaman kendisi için faydalı olan, çıkarı olan şeylerin arkasından koşup ve basit basit şekilde yakalar. Bir arkadaşımız sürekli şunu konuşur. İnsanların amelleriyle, fiilleriyle uğraşıp duran insanlara bakarsın, elektrik makbuzunu faize düşürmüş. Su makbuzunu faize düşürmüş. Önemsemediği için. Ya muhterem kardeşlerim, bir insan elini mi kaldırdı, göğsüne mi bağladı, göbeğine mi bağladığından daha önemli, senin faize düşmemen değil midir? Sen bir basit olan şeylerde kendine bir dikkat et. Veya ne kadar gayret ediyoruz, ne kadar gündemimize alıyoruz, bu tür günahlara düşmemek için ne kadar gayret sarf ediyoruz? Ve bir hayır yapacağız derken bir internetin düğmesine bastığımızda karşımıza neler geliyor? Allah rızası için bir bunların bir derdine düşelim. Muhterem kardeşlerim, tek başına bir insanın günah işlemesiyle toplumsal olarak günah işlemesi arasında çok fark var. Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kişinin komşu karısıyla zina etmesi Sahir kadınlarla beş kadınla zina etmesi gibidir diyor Bakınız Komşu kadınıyla zina etmen Sahir kadınlardan beş kadınla zina etmen günahı gibidir diyor Onun için bazı günahlar Fert olarak sende kalır Allah bağışlar Bazı günahlarda toplumsallaştırırız Caizmiş gibi teşvik ederiz Bazen mücmen olan şeylerde susuyorum işte resimdir. Şöyle midir böyle midir. Ya hadislerde geçtiği metin üzere ise biz bunu yaygınlaştırırsak Allah'ın gazabı inerse cemaatin üzerine. Bilemezsiniz yani. Basit bir şeyden bir gazaba sebep olabilirsin. Yapmamakla e, yaygınlaştırmamakla bana bir günah var mı? Yok. O zaman niye teşvikçi olayım? Allah muhafaza. Allah korusun belki bu cemaati, bu resim, surat, bu internet, cd, kamera şu, helak etmesi, olmasına vesile olacak. Ya de böyle geçiyor ama böyle böyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çobanların deveyi kesmemeleri için deve etini yemeyin diye yasaklamış. Ya de geçtiği gibi ise hüküm. Niye teşvikçi olalım? Bir de genel günah. Benim belki bu resimden daha büyük günahlarım var ama nefsimde kalır en azından. Onun için muhterem kardeşlerim genel cemaate yansıyan günahlara, davranışlara. Bakın haram da demiyorum. Şüpheli şeylere teşvikçi olmaktan sakınalım. Evet, Müslüman kardeşini sadece oyun, eğlence, yeme içme ve konuşmak için bir araya gelmez, din kardeşine nasihat eder. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Müslüman Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Kimin için dedik? O Allah için, kitabı için, Rasulu için, Müslümanlar ve hepsi için buyurdu. Allah için Allah'ın haklarını anlatır. Kitabı için Allah'ın kitabını anlatır. Müslüman için Müslüman'a helalı haramı anlatır. İşte bu onun için nasihat olur. Müslüman ince ruhlu olur. Temiz yürekli, sade bakışlı olur. Kardeşine dokunacak en ufak bir söze bile dikkat eder. Davranışlarına bile dikkat eder. Diğer kardeşi de bunun bu tür davranışlarında kusur ettiğinde o anki tutumuna bakmaz. Mümin kardeşine iyi, yumuşak ve hoş davranır. Ebu Örer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır. Onda bir ayıp görürse onu giderir. Ebu Hürer radıyallahu anh bunu söylerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi hadisinde iktibas etti. Hadisini nakletti. Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır. Mümin, mümin kardeşinin mümin kardeşinin malını korur ve onu korular. Onu muhafaza eder. Mümin, mümin kardeşinin iffetini, namusunu, malını onurunu korur diyor böylece de o onun aynası olur demek ki aynası illa yüzüne baktığında kendini görme gibi değilmiş malını ırzını namusunu izzetini şerefini şahsiyetini dinini koruması da mümin müminin aynası hükmüne geliyormuş ve onu sevdiğinin ispatı oluyormuş muhterem kardeşlerim evet mümin kardeşine karşı iyilik fedakar geniş omuzlu olur. İmam Müslim'in sahihinde İbn Ömer'in rivayet ettiği hadiste iyiliğin en iyisi kişinin baba dostuna yaptığı iyiliktir. Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer radıyallahu an, Abdullah Ömer Mekke yolunda iken bir köylüyle karşılaştı. Ona selam verdi. Onu kendi ona kendi bineğini verdi. Başındaki sarığı verdi. İbn Dinar der ki biz ona şöyle dedik. Ya Ömer Köylüler az şeylere kanaat getirirler. Neden bu kadar şey verdin? Allah seni ıslah etsin. Bunlar köylüdür. Az şeylere de kanaat getirirler. Bunun babasından Ömer Hattab'dan şöyle işittim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu işittim. İyiliğin en iyisi kişinin baba dostuna yaptığı iyiliktir. Mümin, mümin kardeşinin çocuklarına evlatlarına da kol kanat gerir. Muhterem kardeşlerim biz birbirlerimizin çocuklarını sevmeyelim. Çocuklarda sizin çocuklarınız beni görme özlemi arzusu içinde olmazsa bu çocuk kimi sevecek? Hangi cemaate sempati duyacak? Benim çocuğum bir kardeşimi görmediğinde falan abim falan amcam niye gelmedi? Nerede? Ben onu çok seviyorum demezse eğer biz böyle davranmazsak bunun çocuklarımız bizi Biz çocuklarımızı sevmezsek birbirimizi Bu çocuklar kimi sevecek Muhterem kardeşlerim Ya bir futbolcuyu, Ya da televizyondaki bir kahramanı Ya da felan cemaatten Filan cemaatten bir abiyi Onun için Çocuklarımız Herkesten çok bizi birbirimizi sevecek Eğer biz Kardeşlerimizi seversek Çocuklarımız da kardeşlerimizi sever Ama ben kardeşimin durmadan olumsuz yönlerini çocuklarımın içinde anlatırsam anlatırsam çocuğum da ona öyle bakacak. Onun için çocuklarımıza izzette bulunalım, ikramda bulunalım, sadaka verelim, nasihat edelim, başlarını okşayalım. Bazı ufak tefek sorunlarını görmeyelim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Enes radıyallahu anı bir yere gönderiyor. Enes diyor ki gitmiyorum. Enes radıyallahu diyor ki aslında içimden Gitmek istiyordum ama bir kere gitmiyorum dedi diyor. Başımı okşayarak bir çocuğun başının okşandığını düşünün muhterem kardeşlerim. O çocuğun bütün yağları erir. Varsa da sizsiniz yoksa da sizsiniz. Başını okşadı başımı okşadı diyor ben ben gönderdiği yere gittim. Çocuklar diyor oyun oynarken gördüm ve ben de onlarla oynamaya başladım. Ta zaman geçti, akşam üzeri oldu diyor. Allah'ın Resulü gelip başımı okşadı. Ya Enes hadi git de gel seni gönderdiğim yere diyor. Şimdi bizler nasıl davranıyoruz çocuklarımıza? Bırakın kendi çocuğumuzu, kardeşlerimizin çocuğuna da böyle davranmalıyız. Onlar bizi sevmeli ki o sevgi hasletlerini, sevgi fıtratlarını başka yerlerde aramasınlar muhterem kardeşlerim. Kızlarımız, hanımlarımızı, oğlanları, oğlanlar bizleri sevmeli. Anmalılar. Biz anarsak kardeşlerimizi onlar da anar. Onun için Ömer hayırın en iyisi babanın dostuna yaptığın hayırdır. O çocuğun sevgisini sen ölmeden kazanmamışsan başını okşamamışsan tınında mı seni sevmesi? Babamın dostuydu deyip sana karşı sevgisi saygısı meranda mı? Onun için Bunlara da dikkat edelim. Evlatlarımız, çocuklarımız yarın bizim mirasçılarımızdır. Muhterem kardeşlerim. Aslında bu mevzu çok güzel ama çok uzun. Ben bunun e, özetini maddeler halinde zikredeceğim. Bütün bu sohbeti unutur olabilirsiniz ama şu başlıkları Allah aşkına en azından bir kısmını aklımızda tutalım. Sevgi kişi sevdiğini söylemelidir. Biri birini seviyorsa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam git diyor ona sevdiğini söyle. Seven kişi gidip sevdiği kardeşine Allah için ben seni seviyorum. Hemen bu andan itibaren aksatmasın. Sünnettir. Peygamberimizin hadisidir. İki. Seven kişi kardeşine nasihat edendir. Üç. Bütün bunlar hadislerin cümlelerinde geçen başlıklar. Üç. Seven kişi ziyaret eden kişidir. Dört. Seven kişi birbiriyle oturup kalkan kişidir. Beş, sevgi imandandır. Altı, sevgi cennete girmeye vesiledir. Yedi, sevgi acımak, merhamet etmek, sıcak davranmaktır. Sekiz, sevgi, küsmemek, darılmamak, onu terk etmemektir. Dokuz, sevgi, zandan sakınmaktır. On, sevgi, gıybet etmemektir. 11. Sevgi ayıpları araştırmamaktır. 12. Sevgi hakir görmemektir. 13. Sevgi affetmektir. 14. Sevgi güler yüzle kardeşini karşılamandır. 15. Sevgi kendisi için istediği şeyi kardeşi içinde istemektir. 16. Sevgi vefadır. Vefa. Sevgi vefadır diyor Ömer. 17 Sevgi kardeşini sevmek davetine icabet etmektir ve davet etmektir. Şimdi biz seviyoruz dediğimiz kardeşimizi ne kadar sevdiğimizi bu başlıklarla bir terazi edelim muhterem kardeşlerim. Rabbimiz okuduğumuz ayet ve hadislerin bu cibince amel etmemizi nasip etsin. Birbirimizi sevmemizi, saymamızı, yumuşak davranmamızı, alçak gönüllü olmamızı, en hakirimizi bile anlayıp kucaklamamızı Rabbimiz bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah sizden razı olsun. Buyur. Vefa, senin bende bir hakkın var. Benim için bir şeyler yapmışsın. İlla maddi olarak değil, manevi olarak da yapmışsın. Senin kişiliğinden, danışmanlığından, senden aldığın fikirlerden bile fayda görmüşüm. Bundan dolayı ona bir vefakar davranmak, nankörlük etmemek. Geçen bir arkadaş bir hadis rivayet etti. Adamın birisi, büyüklerimize karşı ne kadar vefakarlık ediyoruz şu hadisle anlayalım. Adamın birisi bir köye misafir gidiyor. Köye vardığında, evin kapısına geldiğinde... Evin köpeği adamın karşısına dikiliyor. Adam korkup geri geri çekilmeye başlıyor. Köpek diyor ki bizden önce ümmetlerde bu tür şeyler vardı. Köpek diyor ki sen bu köyün ve bu evin misafirisin sana zarar vermem korkma diyor. Köpek susuyor köpeğin karnındaki yavrular havlıyor. İşte diyor kıyameti bekleyin diyor. Büyük ve yaşlılarını susacak. Cahil ve gençleriniz böyle havlayacak diyor, konuşacak. Büyüye, yaşlıya vefa demek ki öncelik ona vermek lazım. Sözde, yerde, buyurun saygı göstermek lazım. İlim ehlin'e vefa, ilmine saygı göstermek lazım. Fikir adamına saygı, fikrine saygı göstermek lazım. Zengine vefa, Allah yolunda kullandığı mala vefa göstermek lazım. Nankörlük etmemek lazım. Hatibe vefa, hitabetlerine değer vermek lazım. Yazara vefa, yazılarına önem vermek lazım. Bir yazarı düşünün, elimizde bir kardeşimizin yüzlerce sohbeti vardır. Bu kadar vefakarlığı bırakırız, gördüğümüz iki atadan dolayı idam ederiz onu. Bir hatip vardır, çok güzel konuşur. O bir dili sürtüp de bir şey yaptığı zaman kendimizin şuradaki yarım yamalak konuştuğumuz değer kazanır, onu yerden yere vururuz. Bir mühendis, bir mimar, bir inşaatçı, bir sanatkar. Yani herkese vefa göstermek lazım. Siz bir işte vefakarsanız, ehilseniz, iyi yapıyorsanız o işte vefakar davranmak lazım. Bir kasabın karşısında kalkıp tarzanlık edip kasapçılık yapmamak lazım. Bir inşaatçının yanında bırakmalı inşaatçı konuşsun. Ona vefalı davranmak lazım. O adam o işte ehil. Yani vefa genel anlamda böyle. Yani hakkını hak sahibine vermek lazım. Benim kimde hakkım varsa helal olsun siz de kardeşinize hakkını helal edin. Haklarınızı helal edin. Helal Rabbimizden şeyimiz yok. Bakarsın şuraya çıkarız. Allah ruhumuzu kavz eder. Onun için benim herkese, bütün kardeşlerime iman ehli olan herkese hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Allah'ımı seviyoruz. Ben de Allah için hepinizi seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Mağdur ettiklerimizde haklarını helal olsun, etsinler. Evet olsun. he şimdi madem bu sohbeti yaptık ilk atılımında biz yapmamız lazım. Amin amin Allah razı olsun.